İyi günler. Nasıl gidiyor hayat gözüm, anlat hele. Niye öyle manalı mani sordun? Yok efendim manalı falan sormadım. Yo sordun sordun. Yahu sormadım. E, i̇yi hadi sordum. Nasıl gidiyor hayat? Senden duydum. Neyi? Onu işte. O ne? O oh, o. Oh. Hoppala. Neyse seninle senin dilinden konuşmak lazım. Bak gözüm, ben her şeyi biliyorum. Benden bir şey gizlenemez. Ama bu yaptığın yaptık değil ha Benimki masum bir şey Hacı'yı bak Kötü bir niyetim yoktu Haa ha, Hep öyle derler Yahu beni tanımıyor musun Bilemem beşer şaşar Tamam tamam senin girmene izin veririm Nereye Kozmik odaya ne? Kozmik oda mı ha, Sen ne sandın ee, şey, e, Ben de onu sandım ...hatta senden daha fazla sandım ben. İyi ne yapalım sırrımız buraya kadarmış. Ama bak kimseye söylemek yok ha. Hanımın bile haberi olmayacak. Ona izin vermiyorum çünkü. Peki nerede bu oda? Bizim evde. Ne? Ne işi var sizin evde? Nerede yapayım kara gözüm? Bendeki amaç kafa dinlemek. Kozmik oda deyince de malum kimse girip rahatsız edemiyor. Hay evin bir odasını mı çevirdin kozmik odaya? Öyle. Ama kozmik odanın da hakkını vermen lazım birader. Nasıl yani hakkını derken? Odalarda ışıksızım, viraniyim, divanım şartlarına uyacak. Hadi ya. Sonra da bir gizem oluşturacaksın. Ha gizem, onu yaptım. Nasıl yaptın? Kapının üstüne girilmez, girilirse çıkılmaz yazısı astım. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Başka? Bir de uzun zamandır kapıyı yağlamadım. O yüzden kaç diye sesle açılıyor. Bak bu da güzel. Sonra avizeyi sökerek... ...uzun kablolu tek ampüllü aydınlatma yaptım. Bu da güzel. Sonra... ...sonrası için aklıma bir şey gelmedi. Ama canım sıkılır gibi oldu. O yüzden televizyonu bir şekilde sokmak istiyorum içeriye. Ben sana operasyon için yardım ederim. <gülüyor> operasyon. Vay be. Heyecanlı oldu bu iş ha. <gülüyor> bu akşam saat tam 12'ye vurduğumda... ...kapı zilini 3 kere çalacağım. Anlaşıldı. Sonra... <gülüyor> Dört kere daha çalacağım hmm, Dört kere Tamam Onuncu çalışımda aç Onuncu çalışımda açarım olur Dur açma Aç dedin ya açtım bile acıvatım Kapa kapa Kapadım kapadım ama ucuz atlattık ha Üzerimde siyah pardesü Başımda beyaz fötür şapka olacak Niye beyaz şapka Gece trafikte fark edileyim diye Ha tabi ya. Bensem açarsın yoksa açma. Sen değilsen o saatte kim olur acıvat korkutma beni. Bilemem artık. Gizli güçler. Allah yardımcın olsun kara gözüm. Vay vay vay vay vay vay vay. Ben şimdiden korkmaya başladım ha. Şşşş. Sessiz ol. Niye yahu? Gizli güçler. Gizli güçler. Vay, vay, vay, vay. Amanın geldik programımızın sonuna. ...ne kadar sürçülisan ettikse... ...tüy, tüy. ...affola efendim... ...affola efendim... ...tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz... ...bak savaşçım en ucuzu bu... ...seslendirme <gülüyor> sanatçısı, bu pot kırmayalım... ...kapanışı bununla yapıyoruz, her şey iyi gidiyor, hadi bakalım... ...yazan Tuğba Ceyhan Duman. Buyur abi sen... E, ...buyrun, <gülüyor> aynen, aynen, buyurun abi... <gülüyor> ...seslendiren Savaş Bayındır... ...Serkan öfsür ...teknik yönetmen Kadir Çiftçi... ...ya Serkan... Bari e söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt <gülüyor> gürültü yapmayın stüdyodayız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>